Gitar çalıp şarkı söylemek günah mıdır demiş? Yani burada müzik aslında sorulan şey. Öncelikle şunu belirtelim. Gitar, gitarın kendisi ne günahtır ne de sevaptır. Ona günah olma ya da sevap olma şeyini sağlayan insanın yaptığı amel. Yani gitar bir masum bir şeydir. Yani ne suçu var, ne sevap var. Siz onu hayırlı bir işte kullanırsanız, güzel bir işte kullanırsanız sevap işlemiş olursunuz. Yani gitarla çok iyi bir müzik yapabilirsiniz. Ama çok kötü bir şey de yapabilirsiniz. O zaman e, gitar her ikisi için de alettir. Hı hı. Yani iyilik için de, şer için de, hayır için de. E, seyircimiz tabii orada ne tür bir müziği söylemiyor ama hı hı. biz genel olarak söyleyelim. Yani peki evet. hayır için nasıl kullanılır, şer evet. için nasıl kullanılır hayır. onu bildirelim. Onu söyleyelim. Size. Kişi, müzik bazı alimlerimiz demiş ki alimin zühtünü artırır, fahasında fıskını artırır müzik. Hmm. Çalınan müzik insanı cinsel noktada yani duygusal olarak o yönleri yönlendirmiyorsa, kötü duygular, karamsarlık aşılamıyorsa, ümitsizlik aşılamıyorsa, ve e, İslam dininin genel örf adetin, ahlaki kuralların kurallara aykırı değilse, böyle bir müzik günah değildir. Bunu siz hangi enstrümanla çalarsanız çalın. Gitar olabilir, saz olabilir, efendim, flüt olabilir, ya da başka bir e, müzik aleti olabilir, hiç sorun değil. Yani bütün enstrümanların amacı hayır ise, bütün enstrümanlar için geçerlidir, Hı. onlarda bir kötülük yoktur. Yeter evet. ki yapılan müzik, e, insana manevi bir e, zevk versin e, insanın nefsine insanın e, kötü duygularına nefsane duygularına hitap etmesin insanı günaha götürmesin yeter ki bunu hocam çok fazla zaman harcamak evet. acaba günah olur mu? yani burada eğer ki insan hayra vesile olacaksa onunla hayırlı işler yapacaksa ki bunun için de zaman vermesi gerekir Hı -hı. o onun mesleğidir yetekim günümüzde çok güzel sanatçılarımız var o seviyeye nasıl ulaştılar? Üzerinde çalışarak, mesaisini ona vererek. Yani o mesaiyi ona vermeselerdi, iyi eserler ortaya koyamazlardı. Hı. Onun için versinler. Tabii ki vermeler lazım çünkü belki de bu tür e, hayırlı yönlerde çalışmalar az olduğu için belki de piyasada istediğimiz, aradığımız, özlediğimiz nitelikteki e, müziği bulamıyoruz zannederiz. Tabii evet. ki mesai vermesi lazım.